Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesuranlar Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüler. Dostu, Sezin Okulu sunar. Günaydın, Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Ee, Fahre Naid 451'i aratmayan günler. Evet. Ee, hem de bir bilim kuruluşu tarafından, hem de bizim vergilerimizle iş yapan bir bilim kuruluşu tarafından. Ee, Ray Bradbury'nin e, ünlü distopyasını bilmeyenler için kısaca özetleyelim Romanda evlerde kitap tutmak yasaktı ve bunun için görevli itfaiyeciler gelip kitapları toplayıp yakıyorlardı. Evet, yani Özetin çok kaba bir işi, özet yaptım. Bu e, kitabın adının Fahrenheit 451 olmasının nedeni de kağıdın yandığı ideal ısının Fahrenheit 451 olması. Hani gerçek bir bilgi olarak. bu evet. e, ve bu bu arada bir itfaiyecinin bu arada hani işte hayatının değişmesi. Evet. Den bahsediyor. Kitap, Umarım biz de hayatımızı değiştireceğiz. <gülüyor> Kitap yakmak demişken aslında olmamış şey değil. 1933 Tabii. yılında Naziler Berlin'in orta yerinde binlerce kitabı pek çok Alman düşünürün ya da işte kültür sanat dünyasından isimlerin pek çok eserini toplayıp Nazilerin dünya görüşüne uygun olmadığı için yakmışlardı. E, tarihe geçmiş bir olay olarak yani evet Anabiliriz işte bunu. kitap toplatmalar var hani evet. yakılmasa bile toplatmalar var işte efendime söyleyeyim e, bu e, yani insanlar kitapları Türkiye'de de hani gömmek zorunda kalmışlar mesela hani Hı -hı. falan yani böyle şeyler e, olmuş ama tabi hani Ay. böyle sosyal medya falan da çok söylediğimiz bir şey var ya yani yıl ne olmuş sen sene ne yapıyorsun yapmış yani, 2015 sene olmuş, Bitiyor, 2015 Bir bitiyor, alo. Kitap toplama <gülüyor> daha vakasıyla karşı karşıyayız sayın seyirciler. Üstelik 3 artı <gülüyor> yaş olarak 3 artı kitaplar yerlilik ve kültürel uyum testini geçemediği için toplatılıyor ve imha edilecek. Çok komik, gülüyorum ben buna. Ama yapıyorlar şu an. Bir gazete haberiyle birlikte. Gazete haberinde de... Tüpcak'tan çıkmış bir çocuk kitabının tam adını bile yazamadan haber metnini yazmış. Yani kitabı okuyup okumadıklarından bile emin değilim. Zaten Böyle bir açmış önemi... bir sayfasını bakmış. Ee, hiç e, kültürel olarak kültürel ve ahlaki erozyonun sebep olduğu böyle bir laf da geçiyor. Ay kendisi erozyon farkında değil. Neyse devam <gülüyor> Neyse edelim. sonra e, TÜBİTAK başkanı da ona teşekkür etmiş ve böyle bir testten söz ediyor. E, yani kültürel uyum ve yerlilik kriterlerine uymayan kitaplarını işte inceliyorlarmış ve bunları imha edecekler. Toplatmaya başladılar. Eğer testi geçerlerse tekrar piyasaya sürülecekmiş. Çok rahatladık ne güzel. <gülüyor> yani inanılmaz bir sığlıktan bahsediyoruz evet, burada yani bu 3 artı yaş çocuklarımızı kötü yola teşvik ettiği düşünülen kitapta Gökkuşağı'nın tüm renkleri adını taşıyor bize bir dolap kitap okurları sordular böyle hangi kitaplar bir liste var mı biliyor musunuz diye ben özellikle bir listeye rastlayamadım Gökkuşağı'nın tüm renkleri ama yani ilk adı geçen kitap, haberde yani. adı evet. geçen kitaptı ve bundan başlanmış sanırım bu bu kitap insanların çeşitliliğini, farklılıklarını ve farklılıklarına rağmen aslında hepimizin aynı olduğumuzu özetle çocuklara anlatan bir kitap. Gökuşağının gök yapısından yola çıkarak hikayeyi, hikayede işte böyle konuya giriyor. Gökkuşağında birçok renk vardır ve her bir renk diğerinden farklıdır. Her renk tek başına da eşsiz ve özeldir. Ama yan yana geldiklerinde güzel harika bir manzara yani bir gökkuşağını oluştururlar. Tıpkı gökkuşağındaki renkler gibi insanların her biri de eşsizdir. Dünyanın her yerinden insanlar bir araya geldiğinde gökkuşağı kadar sevimli bir manzara oluşturur. Diyerek devam ediyor ve insanların dış görünüşlerindeki farklılıklarından Söz ediyor işte derilerimiz farklı renklerde farklı renk tonlarında olabilir bazılarımızın koyudur bazılarımızın açıktır e, saçlarımız işte e, farklı uzunluklarda farklı renklerde bazıları e, kıvırcık bazıları düzdür e, ama hepsi güzeldir diyor gözlerimiz e, farklı görünse de hepimizde görmemizi sağlayan iki göz vardır. İşte bazılarının gözleri çekik olur, bazıları küçük, bazıları mavi, bazıları siyah. Ama ortak işlevi görmek, görmemizi sağlamak. Sonra insanların kültürel özelliklerinden bahsetmeye başlıyor. Mesela giysiler. Bazılarımız kot giyer, bazıları burka giyer. Ama hepimiz giysi giyeriz diyor. Yani ortak amaç hepimizin Bizi sıcaktan ya da soğuktan korumak üzere bir giysi giymesi. Ee, diller çeşitlidir. Bazıları, çevremizdeki çoğu kişi Türkçe konuşur ama başka birçok kişi de İngilizce, Çince, İspanyolca, Arapça ya da başka bir dili konuşur. Bazıları birden çok dil konuşur. Ama başkalarının ne söylediğini anlamıyorsak bile bir gülümsemenin ne demek olduğunu hepimiz anlarız diye bu konuyu da bağlıyor işte herkesin farklı yemek zevkleri vardır bazıları baharatlı sever bazısı e, hamur işi sever işte e, insanların duygularından da söz ediyor e, yine hepimiz çok farklıyız ama hepimiz mutlu oluruz hepimiz üzülürüz hepimiz sever ya da acı duyarız bu da ortak e, işte evlerden ailelerden arkadaşlık ilişkilerinden bahsediyor bir sayfasında da ee, hepimiz aileleri ve arkadaşları bir araya getiren özel günleri kutlamayı severiz diyor. Özel bir gün belki bir doğum günü, yılbaşı, ramazan bayramı ya da Işıklar bayramı olabilir. Her ne olursa olsun özel günler yaşamlarımıza anlam ve birliktelik getirir diyor. Ee, bu sayfada işte Yedikoğlu Şam'dan olduğu için ya da Işıklar bayramından söz ettiği için. işte orada şey olduğu için ne yıldızı denirdi ona. Altı köşe, yedi evet. köşe, neydi işte onla o yıldız var falan. E, buraya takılmışlar kimi insanlar. E, halbuki Ramazan bayramından da söz ediliyor ama bundan hiç yokmuş gibi o gazete haberinde. Mesela bu ayrıntıyı çok güzel örtbas edip sadece e, görmek istedikleri, anlamak istedikleri yere odaklanmışlar. Ve kitabın e, bütünündeki anlamı tamamen kaçırmışlar. E, okumadıklarını ve e, yani bu, düşünüyorum şimdi... yani bu bu zihniyet e, kendini inanılmaz miktarda klonlamış durumda evet. ben bunun çok benzerine Dünya dergi üzerinden şahit oldum ee, Dünya dergi yayınladığımız bir çizgi roman var başka gezegenin çocukları diye dizi hı hı. olarak yayınlıyoruzun onu. onun bir bölümünde bir mezarlık sahnesi var bu bir Fransız çizgi romanı mezarlıkta ona göre bir yer ee, adamın birisi yani birebir yani yüz yüze e, olduğumuz bir ortamda bana dedi ki bu çocukların bilinç altına girer. <gülüyor> saymış böyle şu kadar haç var burada bu çocukların bilinç altına girer falan dedi. Hani sanki bilinç altına girmeyen bir şey varmış gibi hani onun bilinç ne anladığını da bilmiyoruz ama her şey meçhul. E, ve bu zihniyet gerçekten kendisini inanılmaz bir miktarda kolonlayan bir şey. Geriye kalan her şeyi yoka, yok sayıp yani bütün o dergiyi o bir karede, çizgi romanın tek bir karesinde gördüğü haçlar üzerinden üzeri, yüzünden yakabilir. Ama daha vahim olanı o çizgi romandaki o haçlar Kelt haçı. Hristiyan haçı da değil yani cehaletin dibi. Yani e, böyle olduğu için bunlar evet. mücadele etmesi de çok zor. Evet mücadele etmek için yapılabilecek tek şey bence çocuklara daha fazla kitap okumak, çocuklara daha fazla farklılığı göstermek, çocuklara daha fazla e, çeşitlilik tanıtmak, e, daha çok okumak. Yani bir dolap kitapta hep söylediğimiz bir şey. Kitaplarla dünyayı tanır çocuklar, insanları tanırlar. Yani dünyaya açılan, pek çok farklı dünyaya açılan kapı bu kitaplar. Ve 3 e, artı etiketi daha önce hatta daha küçükten başlayıp çocukların zihnini olabildiğince çok çeşitli şeyle doldurmaktan geçiyor. Yani açık fikirli bir nesil yetiştirmek için hani böyle saplanıp kalmış, tek bir yere odaklanmış ve etrafındaki başka hiçbir şeyi göremeyen, insanlar olmaması için çocukları bu Ya da şekilde. onlara rağmen evet dünyanın güzel bir yer olması için evet yani onlarda farklılıklardan biri onlar da var. Yapacak bir şey yok ama e, bu kitabın sonunda anne babalara notlar var. Keşke e, kitapları toplatan, toplatmaya karar verenler e, şurayı okuyup bu kitabın hangi amaçla yazıldığını anlayabilselermiş. E, yazık. Hakikaten yazık. Bir de o kadar kitap toplatılıyor, o kadar kağıt yok edilecek. Ona da üzülüyor insan. Yani o da bir başka boyutu. <gülüyor> yani e... ya yani 50.000'den fazla kitap kültürel ve ahlaki erozyona sebep ver... verdiği için işte ve... buna sebep vermeyen eserler üretmeye devam edeceğiz. Şimdi bu da şu anlama geliyor. E, TÜBİTAK bu kararıyla bu işte ahlaki kültürel değer bilmem ne falan kriterleriyle işte insan hakları erozyonuna, demokrasi erozyonuna, ne bileyim yani sevgi kardeşlik erozyonuna falan neden yani oluyor. Yani bir bilim kurumunun, bir bilim kurumunun kültürel uyum ve yerlilikten, yerlilikle ne il, ilişkisi olabilir? Bu da bir soru. Hayır, ilişkisi de olsa... Yani bilimsel araştırmalar <gülüyor> yapan, bilimsel araştırmaları destekleyen, sürdürmesi gereken bir yer. Neyse yani bunu... Böyle tartışmanın gerçekten bir anlamı yok. Biz çocuklara güzel kitaplar okutalım. Elimizden gelebilecek en iyi şey bu herhalde şimdilik. Evet şimdi bir müzik arası verelim bir de kitabı armağan ettiğimizi. Evet bu kitabı biz toplatılmadan yakalayabildiğimizi yakaladık. Bir tanesini de bu yayının bant kaydını bir dolap kitapta yayınladığımızda blogda yorum bırakanlardan bir kişiye armağan edeceğiz. Ee, şarkımız da Oz büyücüsünün ünlü şarkısı Over the Rainbow'un e, pek çok yorumundan biri Ray Charles söylüyor. I wish upon a star the weather, the Somewhere high There's a land that I've heard of once in a lullaby Somewhere Dare to dream, really do come true. Someday I'll wish up on a star and wake up where the clouds are far behind me. Or far behind me, where. Troubles melt like lemon drops Way up above the chimney tops That's where you find I know a song Fly Over the rainbow 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet ilk bölümde e, Gökkuşağı'nın Tüm Renkleri e, adlı kitaptan bahsettik. E, evet. Üç yaşa yönelik ve TÜBİTAK'ın toplatıp imha etmeye karar verdiği saçma kriterler nedeniyle e, bir kitaptı. E, bu da aslında bize e, hani şu klişe var ya birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bugünler <gülüyor> klişesi. Ee, bir noktada klişelerin doğru olduğunu biliyoruz yani öyle bir nokta var klişeleri ne yaparsan yap o noktada doğrular yani ee, bu da öyle bir doğru işte ee, dolayısıyla ben de ona göre bir e, kitap seçtim ee, Nesin Yayinevi Çocuk Cenneti kitaplığından çıktı bu kitap Sarı Papağanlar Mavi Papağanlar adlı e, bir kitap Bu Manuele Monari ve e, Silvia Vignale'nin Vignale e, işi e, bu kitaplar bu bu kitap e, kitabın Türkçe'si de Burcu Yılmaz'a ait e, resimli bir kitap okul öncesi bir kitap yine e, ama e, hani her yaşa hitap eden derinlikte de bir anlam var e, bir orman var görkemli bir orman işte e, çok hareketli bir hayat e, işte sayısız türün hayvanın işte oynadığı, süründüğü, uçtuğu, koştuğu, zıpladığı falan bir yer. Herkesin kendi işinde, gücünde olduğu bir yer. Ama bu ormanda iki tane ağaç var. İki tane kocaman ağaç, çok büyük ağaçlar ve birbirlerinin aynı bu iki ağaç. Daha da ilginç bir durum var. Bu ağaçlardan birinde mavi papağanlar, diğerinde de sarı papağanlar yaşıyor. Ve çok kalabalık iki grup olarak yaşıyorlar. Bu iki grup, sarı papağanlar ve mavi papağanlar, Sürekli kavga halindeler. Ve nedenini kimse hatırlamıyor. Ama hep işte itişiyorlar, kakışıyorlar. İşte biz sarı papağanlar daha güzel öteriz. Olur mu öyle şey biz maviler daha güzel öteriz falan diye. Birbirlerini didikliyorlar gagalarıyla falan filan da hani kapışıyorlar gerçekten yani. Ee, ve hep böyle sudan sebepleri var. Saçma sapan bahaneleri var. Benim kanadım daha güzel, senin kuyruğun daha kötü. İşte sen uçamıyorsun ben bilmem ne falan. Bir sürü bir tartışma. Ee, ve bu tartışmanın içinde işte doğan bütün çocuklar, bütün yavrular... E bununla büyüyor. Yani herkes o düşmanlıkla besleniyor. Aha. Bir şekilde bir varoluş biçimine dönüştürmüşler bunu. Var ya öyle bir tuhaf e Kendinden grup. olmayanı dışla Bugün aynen, çok öyle. rastladığımız yani işte, bir durum işte. Aynen Her işte kendilerini aynı. öve öve diğerini yere yere var olmaya çalışan e, gruplar. Ama bir gece e, mavi papağanlardan birinin yavrusu yeni doğan yavrusu yumurtadan yeni çıkmış yavrusu ağacın dibine düşüyor. Ee, uçamayacak falan durumda henüz yani Hı -hı. o kadar büyümemiş bir yavru ve ertesi gün yani bir şey yapamıyor düşüyor orada kalıyor ertesi gün e, çok genç bir sarı papağan uçmaya yeni başlamış bir sarı papağan onu fark ediyor ağacın dibinde ve e, iki çocuk bunlar hani biri biraz daha büyükçe diyelim ama iki çocuk e, hemen muhabbete başlıyorlar Tabii, sen düştün mü buraya işte bunun adı altın perçem öbürünün adı gök mavi ee, i̇şte altın perçem diyor ki her şey yolunda mı küçük Nasılsın? iyi misin hani bir sorun var mı o da işte gök mavisi diyor ki evet azıcık kırpalandım ama hala tek parçayım <gülüyor> falan gibi böyle. Ondan sonra e, işte sarı papağan genç papağan ona yiyecek taşımaya başlıyor ona bakıyor koruyor orada. Yaşasın ön yargısız çocuk zihni. Aynen öyle ee, ve büyüyor o da hatta uçmayı öğretiyor sarı papağan ona kimsenin kimse farkında değil yani onun orada bir sarı papağanla yani gelin belki farkına varsalar. Başka türlü bir mesele Hı -hı. çıkacak. Sonunda büyüyorlar, gelişiyorlar. Ee, i̇şte biri dişi, biri erkek bunların. Ee, yumurtluyorlar, yumurta yapıyorlar ve tabii ki yavruları yeşil çıkıyor. <gülüyor> ee, ve bundan sonra e, herkesin de aklı başa gel başına aklı başına geliyor kısacası yeşil yavruları gördükten sonra. Ee, bu hikayenin tabi yani çok, çok basit güzelmiş. çok basit bir dille. Çok tatlı bir yerden yakalayıp çok güzel anlatıyor yani küçük çocuklara e, savaşı anlatmak kadar zor bir şey aslında barışı anlatmak çünkü barışın olmamasıyla ilgili bir fikirleri yok eğer hayatlarında öyle bir şey yoksa hı hı. bilmiyorlar yani savaşı görmeyen insanların da aslında barışı kavramaları yine zor oluyor sanırım evet. ki bu kadar heba ediyoruz kolayca. ...hele çocuğu anlatmak daha zor. Oysa işte çok iyi bir formül var. Şimdi daha da güzel bir şey var. Kitabın resimlerinden hiç bahsetmedim bu evet, resimli bir resimleri, kitap. resimleri çok güzelmiş. Ee, şimdi sarı papağanlar, mavi papağanlar filan... ...evet papağanlar, şirin papağanlar olarak varlar. Ama en önemli şey kitap... E, ...neredeyse bütün bu meseleler tek mekanda geçiyor. Hı. Yani o e, ormandaki o iki ağaçta. Fakat burada önemli olan şey şu. Bu ağaçların yaprakları... Gazete parçalarından kesilmiş ama bu gazetelerin biri Arapça biri Fransızca biri Japonca biri Çince Korece işte ne bileyim İbranice işte Sanskritçe bir sürü her sayfada farklı bir dile ait İspanyolca Portekizce farklı bir dile ait bir gazeteden kesilmiş yapraklarda şeylerden gazete parçalarından Hı hı. oluşuyor yaprakları ve bunun bize gösterdiği şey hı hı. en az en az metnin anlattığı e, durum kadar metnin ortaya koyduğu durum kadar çarpıcı ve evet. önemli Yani biz buradaki bu görsel anlatım üzerinden bile sadece evet. e, çeşitlilikten hepimizin aynı aileye ait olduğundan hepimizin aynı bütünün parçası olduğumuzdan evet. hepimizin doğaya ait olduğundan hatta çünkü bunlar bir ağacın dalındaki yapraklar. Doğaya ait olduğumuzdan. Dolayısıyla hepimizin eşit, hepimizin hı hı. E, e, yani. Hepimiz farklıyız ama hepimiz he, aynıyız. Evet yani her, hiçbir yaprak birbirine özünde. benzemiyor ama hepsi aynı ağacın dallarında bu yaprakların. E, görsellerine bakmak bile tek başına sanıyorum daha barışçıl bir kuşak yetiştirmek için Evet. E, e, yeterli olacaktır. Bu anlamda müthiş bir çalışma müthiş bir kitap. Çok güzel. Çok güzel bir kitap. Yani, yani bu ağaç yaprakları o gazete e, kesiklerinin dışında da renkler o ya, yani evet, işin sanatsal ki. kısmı kolaj ve boyanın bir arada kullanımı da. Zaten gerçekten, evet. Gerçekten hani alıp bu resmi alıp ben duvara asmak ve bakmak isterim. Çok güzel görünüyor. Evet var. evet son derece güzel. Yani seçilen renkler, renklerin Ha, ee, Türkçe. Geçişleri işte Türkçe'de <gülüyor> Türkçe var. Türkçe'de varmış evet, arada Türkçe şimdi var. rastladık. Ee, yani e, ha şurada Türkçe bak. Hmm. Şu muhtemelen Danıştay yazıyor evet. galiba <gülüyor> burada. <gülüyor> ee, yani bütün bunlar bu e, özellikleri kitabı başlı başına e, aslında hani alıp kütüphanese koymanız gerekiyor yani. Evet. Neyse ki TÜBİTAK yayınlamamış evet. maazallah. <gülüyor> Çünkü e, bu kadar çeşitlilik yani ahlaki değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eee. <gülüyor> Peki, ee, kitabın tekrar adını, adı, ve, adını e, ve yayın, yayın evini yayını... tekrar e, söylemek istiyorum. Nesin Yayın Evi'nin ne, evi Çocuk Cenneti kitaplığından çıktı. Bu Aziz Nesin Vakfı'nın e, yayın evi. Manuela Monari ve e, Silvia Vignale tarafından hazırlanmış e, bir kitap bu. Yazılmış ve resimlenmiş bir kitap. Sarı Papağanlar, Mavi Papağanlar adını e, taşıyor. E, kitabın Türkçesi de Burcu Yılmaz'a ait. Ee, dediğim gibi bu kitap her kitap her çocuğun kütüphanesinde bulunması ee, her yani okul kütüphanesinde yaş bulunması olmayan kitaplardan evet, yani değil da? bu kitabı mesela alıp çocuklara armağan etmek çok ciddi bir eylem bence yani bunu yapmamız gerekiyor evet. ee, tekrar tekrar öneriyorum bu kitabı ee, bu haftalık yayınımızın sonuna geldik bu arada evet Gelecek hafta yine güzel kitaplarla burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. <Gülüyor> Hizap dostu sizin okulu sundu.